1615 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Yasir ailesine, Ebu Seleme ve Üsam bin zeyt'e dua etmeleri, Hazreti Peygamber, Ey Allah'ım, sen Yasir ailesini bağışla, diye dua etmişlerdir. Hazreti Peygamber, Ammar için şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim, bereketini emir üzerine indir, Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir.